1937, numaralı konu, Ebu Kursafe'nin sesinin uzak yerlerden duyulması, evet, Rumlar Ebu Kursafe'nin bir oğlunu esir ettiler, Ebu Kursafe her namaz vakti geldiğinde az kalan surunun üzerine çıkarak, ey filan, namaza kalk, diye bağırır, oğlu da Rum memleketinde bulunduğu halde bu sesi duyar ve namaza kalkardı.